Açık dergiyi dinliyorsunuz. Burası Açık Radyo, Toplumsal Dönüşüm ve Yaratıcı Endüstri'ler başlığıyla karşınızdayız. Dijilog'dan Lalin Akalan konumuz olacak. Saat altı ile 7.00 arasında geçecek sürede. Evet, geçtiğimiz günlerde yayınlanmış bir raporun başlığı az evvel andığım toplumsal dönüşüm ve yaratıcı endüstriler. Geçtiğimiz sene gerçekleşmiş bir bizim webinarın e, rapor olarak çıktısı aslında önümüzde. Yaratıcı endüstriler pandemi sonrası ekonomik ve sosyal toparlanma sürecinde hızlandırıcı bir rol üstlenebilir mi? Bu e, çok hayati soruyu e, rapor vesilesiyle konuşma e, olanağına sahibiz. Leyla Hanım hoş geldiniz yayına öncelikle. Hoş bulduk. Hoş... Davetiniz için teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Çok kapsamlı bir rapor hakikaten. Ee, biz teşekkür ediyoruz bunun için. Ee, çok hızlı geçen günler, çok belirsizlikler e, dolu günler. öylesi raporlamalar, e, özellikle bir biçimde e, pabucu dama atılmış e, diyemesem de üvey evlat muamelesi gören yaratıcı endüstriler e, hakkında da e, elle tutudur çok kıymetli veriler var e, toplumsal dönüşüm ve yaratıcı endüstriler e, raporunda dolayısıyla e, epey önemsiyorum e, ama bir bağlam vereyim daha doğrusu bir iki e, iş, şey işaret koyayım istiyorum Geçen sonbaharda e, zorlu PSMB ve İKSB işbirliği ile gerçekleşmişti bu webinarlar toplumsal dönüşüm ve yaratıcı endüstriler e, temasına odaklanılarak 26 kurum ki e, hemen hemen hepsi uluslararası mahiyette kurumlardı temsilciler de bu webinar binarlara katıldılar ve az de söylediğim gibi yaratıcı endüstrilerin eşiğinde olduğumuzu ümit ettiğimiz dönüşme dijital ve toplumsal dönüşme ne yönde katkıda bulunabileceklerine dair de çok önemli tespitlerde bulunuyor Evet bu tespitleri olabildiğince değinmeye çalışacağım ama bir yandan da DigiLog'un da temsilcisi olarak yayında bulunuyorsunuz diye düşünüyorum. Dolayısıyla DigiLog'un genel kapsamından bahsedelim isterim. Zira zorlu PSM içerisinde birkaç yıl önce devreye sokulmuş, inovasyona, teknolojiye bakan çok önemli bir alan tanımlamakta. Dolayısıyla ilk soru sizden ricam biraz bize DigiLog anlatmanız olacak. Ee, tabii seve seve e, anlatmak isterim. E, tam aslında 5 senemizi kutluyoruz bugün. E, öyle bir yıldır gelmiş oldu. 5 e, sene önce Zorlu PSN ve Zorlu Holding'in beraber e, işbirliğinde kurulan e, biz buna ne diyoruz insanları, mecaları, e, kurumları, e, fikirleri birleştiren transdisipliner bir platform ve gerçekten e, yaratıcı endüstriler ve teknoloji bağlamlarına odaklanıyor. Bu da aslında bu şekilde ortaya çıktı. E, 6 sene önce de 5-6 sene önce ben e, PSM'de sanat etkinlikleri yöneticiliği yapıyordum ve bu dönem içerisinde Barbican Center'dan dijital devrim diye bir sergi getirdik. Bu dijital devrim sergisi aslında e, medya arkeolojisi diyebileceğimiz teknik aygıtların gelişimini e, ve aslında bunların toplumda olan e, nasıl diyeyim e, katkılarını anlatan bununla beraber de aslında yaratıcı endüstrilerdeki şahısların, sanatçıların gibi e, bu tür ürün geliştirmedeki oynadıkları rolleri e, öne getiriyordu. Mesela örnek olarak bir Andy Warhol'un ilk Paint yazılımında yaptığı resmi almak gibi e, biliyoruz ki yani sanayide çoğu aslında. E, inovasyon süreciniz içinde oldukça yaratıcı endüstrilerden mensup kişiler var. Ama ne yazık ki bu süreçler birbirlerine aslında çok da paralelmiş gibi göz önüne çıkmıyor. Biraz bunları göz önüne çıkarabilmek ve böyle bir diyalogları aktive etmek adına aslında ilk etkinliğimizi yaptık. Bu serginin paralel etkinliği olarak kurguladığımız dicelog sonradan e, gördüğümüz katılım ve aslında bu alanı Türkiye'de kimsenin e, irdelemiyor olması, desteklemiyor olması, e, bilgi birikim ya da paylaşımı yapmıyor olmasının farkındalığıyla da e, senelik programları olan e, kalıcı bir e, oluşuna doğru evrildi. Evet ve geçen sene de Future Tellers gelecek anlatıcılarımını e, e, duyduk, takip etmeye çalıştık. Bu aslında Future Tellers e, nasıl diyeyim modülünün Hangi kaygılarla tasarlandığını açabilir misiniz bize? Birazdan da zaten Future Tellers'ın çıktısı olan toplumsal dönüşüm ve yaratıcı endüstriler raporunu konuşmaya başlayacağız. E, tabii çok severek anlatırım. Bu Future Tellers kelimesini e, çok eğlenceli bir şekilde ortaya e, oluşturmuştuk. Çünkü aslında 2017 senesinde yani platform kurulduktan bir iki sene sonra e, bu bizim gerçekleştirdiğimiz zirvelerin daha farklı bir sosyal sorumluluk ıı, ögesine sahip olduklarını fark ettik. Çünkü e, yani bilmeyenler için de söylemek gerekirse ki, Digilo'nun senelik işte konuk sanatçı programlarından tutun girişimcilere odaklanan inkübasyon programlarından tutun e, başka kurumlar, müzeler için yaptığımız yöntem ve sistem geliştirme, beyin kürasyonu diyebileceğimiz stratejik adımlardan tutun, festival ve performatif gibi aslında çok yönlü ve çok algı ve çok değişik bilgi birikimine hitap eden kolları var. Fakat Future Tellers bu aslında DigiLog zirvesi olarak başlayan, ee, endüstrinin liderleri ve aynı anda kullanıcılarını bir araya getiren, aynı anda da bir kurumda mesela üst seviye yöneticilerin de ekiplerinin de kendilerini gelişimlerden haberdar etmek için yani aslında oyunda hala oyuncu olarak kalabilmeleri için gerekli bilgileri de aktarmak e, istediği bir alan açmış oldu. E, ve hiper uzmanlık alanları geliştikçe biz bu hiper uzmanlık alanlarını yan yana koyup aslında bu şekilde bilgiyi açığa çıkarma çıkarmayı daha doğru bulduk. Ve burada da ilk defa teknoloji felsefesini, bu zirvelerin özüne koyduk ve burada da biraz e, isminden anlaşabileceği gibi hani hem fortune tellers e, falcılar ve e, gelecek üzerine bir isim oyunu. E, burada da bilim, bilim kurgunun aslında geleceğin nabzını tutabilme, geleceği inşa edebilme gücünden hep, e, e, hep bu şekilde düşündük. Yani o Matrix'teki... E, Orakıla gidilip vazonun düşme sahnesini hepimiz hatırlayacağız. Hani ben dedim değil mi düşürdün yoksa demeseydin mi düşürecek miydin gibi. 60'lardaki Neuromancer'la belki öncesi bile var ama William Gibson'lar, Azimovlar gibi dünyanın e, geleceklerini e, kitaplarında daha hiç onlara doneler yokken e, yazmış insanlar yazdıkları için mi biz bu geleceği inşa ettik yoksa zaten orada doneler vardı üzerine mi? koydular e, biraz çıkmazıyla Future Tellers az altında bu sosyal irdelemelerimizi yapmaya devam ettik. Evet, Lelina Kalan'la birlikteyiz. Şimdi Future Tellers'la konuşmaya başladık ama tam bu noktada şunu da sormak istiyorum. Yani biz hamle ettik, biz düşündük, ifade ettik diye mi gelecek? Yoksa Geldiği için mi gelecek gibi hani o bildiğimiz e, dikotomi işaret etmeniz çok önemli. Tam da bu e, aralıkta aslında bir araya gelmekle ortak akılla hareket etmeye de vurgu yapıyor e, Future Tellers etkinliği. Ben şunu merak ediyorum pandeminin e, nasıl bir etkisi oldu bu e, kurguladığınız Future Tellers etkinliği. etkinliğine. Yani daha evvelden aslında az evvel anlattığınız bağlam hakikaten çok heyecan verici ama pandemiyle de devreye giren şöyle bir şey oldu. Ee, gelecek çok hızlı önümüze geldi gibime e, geliyor. Dolayısıyla e, yaratıcı endüstriler de dahil olmak üzere bütün dünya gelecek sorusuyla e, fazlasıyla hem hemhal oldu. Bu nasıl etkiledi kurgunuzu hem de future television şekillendirirken pandeminin nasıl etkileri oldu onu da çok merak ediyorum. Dolayısıyla böyle bir soru sormak istedim. Evet yani fiziksel bir etkinlik yapmayı planladığımız bir noktada... Ee, ve aslında eski seferlerde olduğu gibi bazı konuları ortaya atıyoruz. Bu konularda neydi? Mesela 3 sene önce kripto paraları konuştuğumuz konferanslarımız vardı. Finansal gelecek nedir? Veri mahremiyeti, biyolojik verim, mı? gerçek verim, dijital verim mi? Bunların arasındaki fark ne? Buradaki hukuki süreçler ne? Farkındalık oluşturmak üzere e, konuştuğumuz e, ve fiziksel bir ortamda konuştuğumuz alan bir anda e, katapult e, olmuş oldu e, ve bizim de bir ekip olarak çok daha dinamik e, düşünme zorunluluğumuz doğdu. E, bununla beraber de yaratıcı endüstrilerin özellikle o dönem içerisinde zaten bu konuyu da siz e, bahsetmişsiniz sorularınızda ama sosyal fayda e, etkisinin çok daha görünür olduğu da bir duruma geçtik. Yani sanat <gülüyor> Sanatçının ve kültür sanatın aslında nasıl EU hackathonında dirlik ve dirayetlik yani toplumun dirlik ve dirayetliğini sağlayan Uhu kategorisinin altında tutulmasının gerçekten artık elle tutulur bir şekilde ve herkes tarafından kabul edilir bir şekilde öne çıktığını da görmüş olduk. Ve hepimiz de bu e, sektör içerisinde çalışanlar, yaratıcılar olaraktan birbirimize bağlıyız ve tedarik zincirleriyle olsun duygusal zincirlerin de bu dönem içerisinde sekteye uğraması ile birbirimize çok daha sıkı bağlanma ihtiyaçları doğmuş oldu. Bu ihtiyaçlarla beraber de aslında sistemdeki nasıl diyeyim daha önceden bildiğimiz ama bazı kör noktalarını belki göremediğimiz problematikleri çok daha iyi tespit edebilmeye başladık ve hepimiz de sistemi çözmek istemek, sistemi kaldırmak istemek ivmesi yarattı. Bununla beraber de aslında bu ortak çalışmayı belki bir sene önce aynı masaya oturamayacağımız o dönemin getirdiği duygusallık ve açık, transparan diyalog ihtiyacıyla da gelen bu 26 kurumla 9 ay boyunca ee, çok fazla görüşmeler yaptık. Yani bu panellerin öncesinde de bütün kurum temsilcileri teker teker günler geçirdik ve sonra bunları e, sentezlemeye e, karar verdik. E, çünkü her şeyden önce beraber ilk defa e, düşünebileceğimiz bir alan açılmış oldu. Ve beraber e, düşünebilmekle e, yan yana giden de sisteme çözümler üretebilecek konumlara ee, gelebileceğimiz düşündük. O yüzden bu ağları kullanabilmek ve görmediğimiz ağları da yeniden örebilmek hatta reno renove etmek yani onarmak amacıyla e, bu Future Tellers rapor e, sürecine giriştik. Evet dilerseniz raporun ayrıntılarına girelim çok da e, süremizi harcamadan. Hmm. Beş ana başlıktan oluşuyor. Bunlar hakkında kısaca e, bizi bilgilendirmenizi rica edeceğim. Ayrıca e, Bilgi Üniversitesi'nden Gökçe Dervişoğlu Okan'da'nın danışmanlığında bu raporun hazırlandığını da belirtmek lazım. E, az evvel de andınız benim de aklımda sormak vardı. Belki onu ileriye alabilirsiniz. E, doğru atarız soruyu ama e, Okanda'nın ön sözünde söylediği kalkınma amaçlarıyla ilişkili bir gündemi var aslında bu raporun diyor ön sözünün sonuna e, doğru. Bu nasıl bir gündem bunu da değerlendirmek istiyorum hiç şüphesiz ama e, raporu sentezleyici bir bakışla e, oluşturduğunuzu da görüyoruz. Çok ayrıntılı bir biçimde e, okuyamadım gerçi ama e, bu çok baskın bir özelliği onu belirtmek lazım. Ve fakat gene riskeletinden biraz bahsedelim. Bence ana başlıklar aslında sorunları sorun alanlarında bir biçimde teşhis ediyor. Şöyle deniyor, uluslararası kurumların temsilcilerinin kolektif içgörülerini içeren rapor hangi başlıklarda, ana başlıklarda oluşuyor? İsterseniz buradan yavaş yavaş ayrıntılara geçmeye başlayalım. Tabii ilk panelimiz Türkiye kültür sanat kurumları arasında dayanışmaya odaklandı. Çünkü böyle bir amacımız var. E, o zaman e, lokal bir şekilde kendimizden başlamalıyız diye düşündük. E, son e, birkaç senede işbirlikçi modeller çok ön planda. E, ama aslında kurumlar olarak da bu kadar açık bir şekilde yan yana e, durma şansını belki son 7 seneyle beraber yavaş yavaş hep beraber öğreniyoruz açıkçası. E, o yüzden İKSV, İstanbul Modern, e, Borusan Sanat, Salt, e, PSM gibi kurumların kendi içlerinde bu döneme dair yaşadıkları zorluklar ve görüleri almak istedik. Bununla beraber de aslında kurumlar arası bir diyalog ve bir evet. ortak çalışma alanı aslında başlatabilmekti. Burada evet. en öne çıkan birkaç hani başlık oldu kısaca geçmek gerekirse. Çok virtüel ve dijital tecrübelere odaklandığımız pandemi içerisinde sanatın sadece bir dijital tecrübeye indirgenmesi korkusunu çok gözlemledik. Evet. Yani bu korku, bu korku korku belki çok doğru bir kelime değil ama hani bunun e, sanatı sadece bir boyuta indirgeyeceğini e, düşündük evet. Evet. ve bunun hakkında neler yapabileceğimizi konuştuk. Bununla beraber de aslında dijital alem diyorum buraya. Çünkü bu dijital alemin de kendi fizik kurallarının olduğu ve kendi dünyasının olduğunu da bazen unutuyoruz. E, çünkü ille de atıyorum bir e, fuarı virtüel dünyaya atmak, dijital bir tecrübe sunmak mıdırı sorgulamak gerekiyor. E, çünkü belki o dijital alemin kurallarına göre e, oranın gücüyle çok daha farklı yaratıcılıklara gidebileceğiz. Biraz bu yaratıcılıklara nasıl ket vuruyoruz? Nasıl vurmamalıyızı düşündük. Tabii ki de kültür sanatının e, özellikle Türkiye'de bir şekilde bedava olması e, gerektiği e, kavramıyla e, kurumların savaşması ve buradaki emeklerin e, hem kurum hem sanatçı bazında karşılıksız kalmaması gerekmesiyle beraber yeni biletleme ya da yeni gelir modelleri ve paylaşımları üzerine odaklandık. E, bir de son olarak e, aslında bu kadar dijital çağdan bahsederken, Dijital bölünme dedikleri internet erişiminin bile aslında homojen bir şekilde olmadığı bir ülkeden bahsederken, bilgiye erişimin bu kadar kısıtlı olduğu bir ülkeden bahsederken tamamıyla dijitalleşmeden bahsedebilir miyiz sorusuyla da bitirdik. Diğerlerini daha kısa geçeyim değil mi? Öyle bir şey aldım. Uzatmış olabilirim biraz. Ee, o, rica ederim, rica ederim. Buyurun lütfen. Ee, sonra uluslararası kültür sanat e, sahnesine geçtik. Burada da aslında mümkün mertebe çok daha e, yani e, coğrafi çeşitlilik vermek istedik. Yani Harpa'ya da gittik. İzlanda'da, Barbican ve Southbank Park gittik, da gittik. Işte, e, Cleveland Museum of da gittik. New York'a da gittik. Hamburg'a da gittik. E, Barcelona'ya da gittik. Bunların sebebi aslında değişik ülkeler, değişik yönetimler e, ve değişik destek ve finans modelleri ve aynı anda da hatırlayalım ki o anda da kapanma ve regülasyonların da çok sıkı ve farklı şekillerde yürüt, yürütüldüğünü de gözlemlediğimiz için bu parametreler dünya içerisinde farklı şekilde nasıl kendilerini gösteriyor çok evet. görmek istedik. Burada da ilk defa diyebilirim ki bu kadar dürüstçe herkes hani değirmenin suyu nereden döner derler ya değirmenin suyunun nereden geldiğini bu kadar açıklıkla basaya kondu ve paylaşıldığı başka bir panel şey yapmamıştım. Bu da çok güzel oldu. Mesela Hı. Harpa bazı konularda çok zorlıyorken Hamburg dedi ki yok biz çok iyiyiz biz finansal zorlanmıyoruz. Çünkü bizim destekçilerimiz bize uzun dönemli destekçiler ve bizden bunu bunu beklemiyorlar gibi gibi. Evet, Sonra müzik evet. festivallerine geçtik. Ee, özellikle PSM ve Dijilog olarak benim de şahsi sonar e, İstanbul ve başka festivaller olan bağlarım e, yüzünden. Bu hani müzik festivalleri ve gig workers dediğimiz özellikle sanatçı ve organizatörün nasıl etkiledi çünkü Hı -hı. bu e, sosyal etki ve aslında kültür sanat ve yaratıcı endüstrinin en büyük darbe aldığı yerde sanatçı oldu e, sanatçı gelirin e, yani hayatını idam ettiremedi çok ciddi finansal sorunlar yaşadı çoğu belki battı ve orada da aslında e, örnek Spotify olabilir e, bunun gibi aslında dijital platformların da bazı telif haklarını neden, nasıl, e, niçin aldıklarını ve kötü günde nereye kadar destek olabildiklerini çok daha ortaya çıkarmış e, bulundu. E, sonra yaratıcılık ve teknoloji odaklı ekosistemlere e, odaklandık. Bu dördüncü başlığımızdı. E, burada da Gray Area San Francisco, e, Sonar Plastiği, gibi kurumlara gittik. Today's Art Fest gibi e, teknolojiyi ve bu teknolojik gelişimi çok yakından takip eden aslında networklere gittik ve burada en fazla kenetlenmenin olduğunu gözlemledik. Çünkü dijital araçları e, çok gelişmiş olmasa da e, biraz daha aile e, kavramıyla e, işlerini yürüttükleri için bu aile olmanın ve aslında ailenin çıkarlarını gözetmenin ve ailenin değer yargılarını gözetmenin Öne çıktığı yerdeki ekosistemlerin birbirlerine daha çok fayda sağlayabildiğini fark ettik bu e, konuşmayla beraber. Son olarak da e, dijital ve hibrit etkinlikler olarak e, Türkiye'deki e, öne gelen etkinlik ve o, o kurumlarla beraber aslında hani artık kriz yönetimi ya da geleceğe baktığımız zaman e, düşünmek zorunda olduğumuz e, operasyonel veya prodüksiyon e, açısında etkinlik bazlı elementlerik oluştu. Evet, bu arada evvel, e, aile dediğinizde yaratıcılık ve teknoloji odaklı ekosistemlerde biraz topluluk gibi bir şeyden mi bahsediyordunuz? Yanlış mı anladım? E, evet, topluluk gibi e, bahsediyorum. Bu ekosistemler çünkü e, çok daha araştırmacı ekosistemler. Hani Hı -hı. kısa dönemde sonuç almak e, al, al, alabilen ama bir yandan amaçları... E, topluluklarını besleyen, topluluklarını öğreten, topluluklarına destek mekanizmaları oluşturmaya çalışan bir yerler olduğu için çok da bilim ve araştırmanın <gülüyor> önde olduğu e, evet. bence yerler olmasıyla beraber de e, daha değer yargıları üzerinden kenetlenmiş alanlardı. Ve bunlar <gülüyor> bir krizde kopmadılar. Hı hı hı hı. Evet ve yani yaratıcı endüstrilerin de gene olarak aslında növe olarak böyle bir şeyi e, özelliği içinde barındırdığını galiba söyleyebiliriz. Yanlış anlamıyorsam e, ben rapordan da. E, bu manada aslında temel e, tezinizi biraz açmanızı isteyeceğim. Şöyle söyleniyor. Keşifleri ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel anlamda etkileyen yaratıcı endüstrilerin ekonomik ve sosyal toparlanma süreci için... Hızlandırıcı bir rol üstleneceğine vurgu yapıyor rapor denmiş. Bu e, hakikaten muazzam bir potansiyeli işaret ediyor. Biraz açmanızı rica edeceğim bu. E, yaratıcı endüstrilerin yeni dönemde ya da önümüzde açılacak dönemde üstleneceğin rolün mahiyetini biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. E, yaratıcı endüstriler şimdiden bile aslında bunun çıkışlarını görebiliyoruz. Çünkü sadece Digilog değil ama yakinen çalıştığımız herkesin bu bir buçuk sene içerisinde kendi e, odak alanları dışında bile çok ciddi saatler, günler, aylar süren çalıştaylara katıldıklarını gördüm. O yüzden... Ee, bir taraftan değil ama çok fazla değişik noktalardan ve kollardan e, canla başla bu konuda çalışanlar oldu. E, ve zaten son birkaç senedir belki görmüşsünüzdür özellikle e, UK yani İngiltere bunu çok önceliklendiren yaratıcı e, ekonomi seneleri olan GDP'ye direkt katkısının çok daha kat ve kat artacağını öngören e, ve aslında biraz daha e, nasıl diyeyim e, hükümet olsun ya da ülke olarak e, önceliklendirilmiş bir yeri vardı. Ama tam e, bu yeri de e, oturtabilme e, kapasitemiz biraz kısıtlıydı. Buna herhalde destekçi olacak. E, evet. Bu sürecin çıktısı, bu çalışma sürecinin çıktısıyla beraber şu anda zaten çok daha dinamik e, kaynak bulmak için çok daha farklı modeller deneyen yüzlerce proje var şu anda. Hani siz de o paydaşlardan birisinizdir. Evet. Yani duyduğumuz, bildiğimiz, katkıda bulunduğumuz. Evet. O yüzden buraya birazdan umutla bakıyorum. Yani ileriye dönük ee, bu alanın bu kadar öne çıkması zorlu bir süreç bile olsa bundan sonraki senelerde çok daha sistematik bir şekilde sistem tarafından tanınmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Evet, bu hakikaten temenninizi paylaşıyoruz. de kuvvetle paylaşıyoruz. Ee, dediğiniz gibi hani bir biçimde açık radyoda bu yaratıcı endüstrilerin Paydaşı yeni süreçlere de adapte olmaya çalışan bir kurum her ne kadar radyo olsa da temelde karasal radyo olsa da e, aslında yaratıcı endüstri diyerek işaret ettiğimiz e, kültürde e, çok önemli potansiyeller e, barındırıyor. Geleceği nasıl inşa edeceğimiz e, sorusuna da ortak bir e, cevap vermeye en yakın olduğumuz yer belki bu yaratıcı endüstrilerin bizlere sağlayacağı yeni olanaklar diye düşünüyorum. Evet çok zamanımız kalmadı e, Lelin Hanım. Ama ben Gökçe Dervişoğlu... Kanda'nın ön sözünü de çok e, heyecan verici buldum hakikaten. Genel bir e, resimde e, çiziyor. Yakın tarihine de bakıyor sizin raporda işaret ettiğiniz meselelerin. Ve az evvel de kısaca işaret etmiştik. Sürülebilir kalkınma amaçlarıyla e, ilişkili gündemlerin baskınlığından bahsediyor yani. E, siz de işaret ettiğiniz sosyal etki odaklı olduğunu da söylediniz bu e, raporlamanın. Ben bunun vurgusuyla e, bitirmek istiyorum e, en azından. Çünkü evet bir biçimde yaratıcı endüstri akla biraz Böyle niş alanlar geliyor olsa da aslında ortak geleceğimizden bahsediyoruz galiba. Son sözlerinizi olarak söyleşiyi kapatmak isterim bu noktada. Evet, kültür, sanat belki yaratıcı, endüstriler alanı içerisinde daha küçük demeyeceğim ama daha hani alt başlık olarak bile kalabilir. Aslında pazarlamadan, mimarlıktan tutun. Çok geniş bir kapsamı var yaratıcı endüstrilerin. Ve yaratıcı endüstrilerin sürdürülebilir kalkınma planlarına Gökçe Hoca'nın da bu kadar ilişkili olduğunu herhalde söylemesinin sebebi de bu kentsel dönüşümden de bahsedersek, bir şekilde önümüzdeki iklim krizinden de bahsedersek, kendi insan ve e, bizim insanlığımızı ve bu gezegende yaşamamızı kolaylaştıracak ve burayı iyileştirebilecek her türlü süreç tasarımı için aslında en gerekli ve en beraber çalışılması gereken e, endüstri. Evet ve bununla birlikte de e, biraz da hakikaten e, tam da nasıl söyleyeyim aciliyetler e, listesine alınmayan bir endüstri ama dediğiniz gibi paydaşları çokça çalışıyorlar e, bu alanın bizde. Sayenizde takip etmeye çalışıyoruz. Bu rapor en azından bu işe yarıyor. Hem ulusal hem uluslararası ölçekte toplumsal dönüşüm ve yaratıcı endüstriler raporu pek çok veri sağlıyor. Nasıl erişebiliyor raporu? Onu da sormak isterim dinleyicilerimiz için merak edenler için. E, tabii rapora digilog.com'dan e, İKSV'nin ve psm'nin sitelerinden e, ulaşabiliyorsunuz. E, pdf olarak e, aşağı yukarı galiba 90-95 sayfada bir rapor. Ama evet. aynı anda da drive üzerinden word document olarak açıp e, hani copy pasteleyip üzerine yorumlarınızı yapıp başka da de paylaşabiliyorsunuz. Bunun mümkün mertebe en açık ve paylaştığı bir şekilde olmasını istedim. Evet. Açık Radyo web sitesinde de bu e, ses kaydının podcast kaydının bulunduğu yerde de e, link bulunacak onda. Ben belirttiğim Veri Nakalanla birlikteydik Toplumsal Dönüşüm ve Yönetici Endüstriler Raporu vesilesiyle. Zorlu PSM, Zorlu Oirling ve İKSV'nin ortak çabası sonucu geçtiğimiz sene gerçekleşen Future Tellers e, buluşmalarının bir çıktısı olarak dijitalde eriştirebilir. Çok kıymetli bir e, rapor. Umarız e, kapsayabilmişizdir eklemek istediğiniz bir şey yoksa süremizin sonuna geldiklerinden çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için ben. Biz teşekkür ederiz raporu başka dinleyicilere de ulaştırdığınız için. Sağ olun.